Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın. Eşfer Yerli, bütün Açık Radyo dinleyicilerine günaydın ve iyi haftalar dileyerek başlayalım. Benim bir avantajım herhalde bu. Sizin sesiniz dışında ilk program ıı, haftaya ben ıı, konuşarak başlıyorum. Böylece ıı, iyi niyetlerimi, dileklerimi ıı, dinleyicilere de aktarma ıı, önceliğini kendinde o biliyorum diyorum. Öyle bir ee, şey. Salgınlar programıyla artık 15 günde bir, bir evet, hafta görüşürüz. biriniz, bir hafta ödenin <gülüyor> olacağını kastediyorsunuz. Evet. Evet, e, şimdi biz bundan önce 9 Mayıs'ta yapmışız program, bugün ayın 30'u, e, 21 gün geçmiş. E, hesaplamalar, e, çarpmalar, bölmeler yapınca e, o günden bugüne günde ortalama 554.350 kadar yeni COVID olgusu listelere eklendi. E, şimdi bu sayısal değerler ne kadar gerçeği yansıtıyor, yani bu çok konuşulan bir şey, artık e, biliyoruz. Ee, kısa bir süre önce e, tam olarak 22 Mayıs tarihinde Dünya Sağlık Örgütü'nün 75. Sağlık Asamble'si toplandı. İşte burada e, özellikle e, ilk döneminde oldukça başarılı bir sınav veren e, Doktor Tedros ki kendisi tıp hekimi değil ama bu e, şekilde anılıyor. Yani bu sadece bir olduğu için gerçekten sağlığa yaptığı hizmetler nedeniyle de ee, bu şekilde tanımlanmakta. Ee, bir kez daha aday oldu, tek aday oldu. Seçildi 194 ülke tarafından. Şimdi orada yapılan e, bir konuşmalarda e, özellikle e, COVID-19 olgularının Dünya Sağlık Örgütü'nün e, yeryüzündeki 6 Dünya Sağlık Örgütü bölgesinden 4'ünde azaldı son günlerde e, bildirile. Ancak deniyor, çünkü testlerin sayısı ve dizileme, sekanslama çalışmalarının sayısı da azaldığı için hem gerçek sayıyı bilmiyoruz hem de yeni bir varyant çıktı mı, yeni bir varyant çıkıyor mu, böyle bir sorun var mı bunu bilmek pek mümkün olmuyor. Bu konuya dikkati çekti Doktor Edros. Bu önemli bir nokta. E, fakat e, COVID'e ait e, bu haberlere değinmeden önce iki e, hastalıktan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi hani daha önce programlarımızda bahsetmiştik son zamanlarda. E, dünyanın farklı bölgelerinde nedeni bilinmeyen hepatit olguları çıkmıştı. İşte burada adenovirüs mü e, sorumlu ama son e, yaklaşımlarda bu kişiler e, acaba SARS-CoV-2 yani COVID etkeniyle enfekte olduklarında, hastalandıklarında o, bu hastalığın karaciğerdeki bir e, olumsuzluğu mu? Bu konu tartışıldı. Acaba SARS-CoV-2 süper antijen rolü mü oynuyor? Bu kavram e, tam konuşulurken sizin yokluğunuzda yeni bir e, hani deyimlerindeyse çocuğumuz dünyaya geldi. O da maymun çiçek hastalığı. Hı. Şimdi bunda hemen bir terminolojik bir noktaya demek istiyorum. Yani maymun çiçeği hastalığı demek yerine herhalde maymun çiçek hastalığı demek daha doğru. Maymun çiçeği değil yani maymun çiçek hastalığı. Bu terminoloji daha doğru. Çok kısa bir iki cümle söyleyeyim müsaadenizle bu hastalığa. Bir kere hani neden gündeme geldi? Hep insanlarda acaba bu bir pandemiye yol açar mı sorusu geliyor akla. Ee, bu olasılık çok düşük. Ee, bir kere e, bu bir DNA virüsü, RNA virüsü değil. O nedenle e, COVID'de olduğu gibi etkenin e, mutasyona uğrayıp yeni varyantlarının tiplerinin ortaya çıkması mümkün değil. E, bu bir DNA virüsü olduğu için. Ama daha da önemlisi belirtisiz kişilerde hastalık yayması söz konusu değil. Kısacası sars 2'nin en önemli özelliği e, hastalık bulgusu olmayan kişilerin de etrafa virüsü yaymaları idi. İşte onun için herkes maske taksın deniyordu. Onun için belirtisi olmayan insanların da yaymasıyla hastalığın çok süratle etrafa yayıldığı e, görülüyordu. Ama e, maymun çiçek hastalığında böyle değil. E, belirti ve bulguları gayet belirgin ve belirtisiz enfeksiyon... E, Söz konusu değil. Aynı zamanda yakın ve uzun süreli temas ile bulaş söz konusu oluyor. Kısaca çeşitli özelliklerini e, alt alta koyduğumuz zaman bu maymun çiçek hastalarının böyle e, pandemi gibi geniş çaplı salgınlara e, neden olması mümkün değil ama elbette üzerinde durulması gereken bir nokta. Bir de galiba e, zaten halihazırda var olan çiçek aşılarının etkili olduğu söyleniyordu. E, şimdi halihazırda çiçek aşısı mümkün değil çünkü e, şöyle mümkün değil. Çiçek e, hastalığı e, işte aşılama sayesinde dünyadan eradike edilen yani ortadan kaldırılan ilk e, aşı ile korunabilen hastalıktı ve 80 yılından sonra e, 78-79 yıllarında Dünya Sağlık Örgütü dünyadan eradike edildiğini öğrendikten sonra çiçek virüsü ve çiçek aşısı üretmek ve bu konuda çalışmak kısıtlandı. Şu anda e, 4 ya da 5 ülkede e, herhangi bir biyoterorizm saldırısı ya da bir laboratuvar kontaminasyonu olursa diye stoklanmış kısıtlı sayıda aşı var. Bu Ama herhangi bir çiçek aşısının alıp ondan çalışmak, onun aşısını üretmek mümkün değil. Ancak şu durum söz konusu aynı virüs ailesinden geldiği için işte su çiçeği, çiçek ya da maymun çiçek hastalığı ee, çiçek aşısı yaptırmış ya aşıı olmuş kişilerin e, bu hastalıktan yüzde 85 oranında bir kere e, korundukları e, gösterilmiş durumda ee, bir 80 yıllardan sonra aşı yapılmadığı için yani 40-50 yaşlarının üzerindeki kişiler e, bu yolda dolaylı yoldan çiçek aşısı o dönem oldukları için yani Ömer Bey ve ben e, maymun çiçeğine yakalanmayız ama e, özdeşlerim ve Feryem'in yakalanma <gülüyor> olasılığı var. Anladım. E, şey, e, yani hastalık e, nereden çıktığına kadar var e, bu ayrıntılara çok girip vakitinizi almak istemiyorum ama e, önemli bir nokta dün hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri'nde bu hastalığın bulaş yolları arasında işte e, cinsel yolla bulaşıyor, özellikle LGBT gruplarında daha yayılıyor. E, e, özellikle Kanarya Adaları ve Belçika'daki bir takım gruplar diye haberler var. Müzik festivallerinden yayıldı diye. Bu tür haberler e, zaman içinde bu yüksek risk grupları falan tanımlaması beraberinde ön yargı ve ayrımcılığa kapı açmış. Amerika'da bu konuşuluyor. Maymun çiçek hastalığının kendisindeki e, sorunlar ya da e, olup bitenlerden çok. Yalanlar yani. yani. Evet yani doğruların ve gerçeklerin saptırılması artık her konuda. bunu sağlık konusunda, politika konusunda e ekonomide bunu yaşıyoruz. Bunları yaşıyoruz. <gülüyor> Pardon. Ekonomi deyince e pandemi sırasında havacılık biliyorsunuz etkilendi. İşte uçak e yolculukları, yolcu sayıları e çeşitli kısıtlamalar nedeniyle azaldı. Ama e jet satışları yüzde artmış. Bu iki yıllık süre zarfında eğer böyle bir e, ürünü, bir jet satın almayı düşünüyorsanız tam zamanı çünkü e, kapış kapış gidiyormuş jetler. Evet, ben de şeyde ilave söz sözünü ettik, SIPRI raporundan, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü raporundan. Önemli bir şey var 2010'lu yıllardan bu yana bu raporda en az bir devletin taraf olduğu silahlı çatışmaların bu çatışmada ölen insanların ve dünya çapında yerinden edilen ya da mülteci konumuna düşen insanların sayısı ikiye katlanmış. Yani son 10 yıl içinde ikiye katlanmış ve geçen yıl dünyada askeri harcamaların tutarı da 2 trilyon dolara ulaşarak rekor kırmış. Bu sizin söylediğinizi tamamen altını çizmek üzere benim eklemeye yaptım. Yani ne, ne mutlu, ne mutlu. Yani. <gülüyor> Bu pandemi döneminde, Oxfam'ın da belki görmüşsünüzdür geçen hafta raporu vardı. Pandemi döneminde her 30 saatte bir yeni bir küresel milyarderimiz olmuş. Evet, <gülüyor> evet. Yani. E, işe bir de e, hani iyimser taraftan bakıp bunları görmek lazım. Tabii fakat ne yazık ki zenginleşiyoruz diyorsunuz. Tabii. <gülüyor> 2022 yılının ilk 4 ayında araba satışları %18.6 düşmüş. Hani e, talep azaldı diye zannetmeyin. E, üretim sıkıntısı var özellikle Şanghay'daki bu kapanmalar e, fabrikaların çalışmasını aksatıyor. Şimdi daha önce biz değinmiştik. E, belki e, dinleyiciler e, anımsarlar. E, Lancet dergisinde çıkan bir yazıda e, her ne kadar e, dünya üzerinde e, resmi sayılar işte 6.3 milyon kişi COVID'den yaşamını yitirdi dense de aslında gerçek sayının e, 18.2 milyon olduğunu e, Lancet'deki e, yazı bunlar e, COVID-19 e, fazla ölüm e, hesaplama komitesi gibi geçiyor yazar e, grubu. Onların bir raporu vardı. Dünya Sağlık Örgütü de bir raporunda 18 dilde de 15 milyon kadardır diyor. Demek ki gerçek sayıların üzerinde hastalanan ve yaşamını yitirenler var. Bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi son zamanlarda evet sanki pandemi bitmiş gibi yaklaşıyor çeşitli yönetimler farklı coğrafyalarda. E, bu doğru mu? Tabi baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri e, Fauci'nin bir açıklamasıyla, CDC ile beraber yaptığı açıklamada endişe verici yükselişten bahsediyor. Amerika'daki Amerika Birleşik Devletlerindeki olgu sayısının hastaneye başvurular bir hafta içinde 19 artmış. E, Şubat 20 tarihinden itibaren yani bu yılın 20 Şubatından itibaren bugüne dek ilk kez günlük olgu sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nin yüz bin üzerine çıktı. Almanya'dan açıklama var. Bu sorun bitmedi diyor. Bu arada İsveç ve Fransa sağlık otoriteleri de risk grupları için beşinci doz aşı uygulamasının kararını aldılar. Tabi Fransa'da Macron'un yeni yönetiminin tartıştığı ilk günlerde yeni hükümetin tartıştı. önemli bir nokta Macron tarafından aşılanmayı reddeden sağlık çalışanlarının görev yapmaları durdurulmuştu. Bunlar ne olacak? Şimdi pandemi bitti bitiyor derken bunlar göreve dönecekler mi? Yoksa e, hala bunlar görevden muhafı tutacaklar. Bu bilinmiyor. Kimse bilmiyor değil mi? <gülüyor> Kimse bilmiyor evet. Ama bilinen bir şey var. Suudi Arabistan'dan açıklanan bir nokta var. Suudi Arabistan Pasaportlar Genel Müdürlüğü bir açıklama yapmış. Demiş ki artan Covid nedeni, vakaların nedeniyle 19 şey, 16 ülkeye yurttaşlarının yani Suudilerin Suudi vatandaşlarının gitmesini yasaklamışlar geçinci bir süre için. Bu 16 ülke işte Lübnan, Suriye, İran, Afganistan, Hindistan, Yemen, Somali, Etopya, Endonezya hepsini saymıyor. Vietnam falan var. de var. Bir de ne var? Türkiye Cumhuriyeti. Yani Suudi Arabistan e, önlem almış yurttaşlarının Türkiye'ye gelişini e, hani bir süre için durduruyor. İzin vermiyor Suriye, e, Suudilerin Türkiye'ye gelmesini. Neden? Çünkü e, bu ülkede yani Türkiye'de Covid-19 vak vakalarının arttığı bildirilmiş. Ee, kendi yurttaşlarına böyle bir önlem oluyor. Ee, Bizde e, test yapılmadığı için artık, testlerin sayısı çok azaldığı için gerçek oldu. E, test başından beri söylediğimiz, konuştuğumuz bir şeydi. Test yapmazsınız, hiç test yapmazsınız, hiç bulamazsınız yani hiç yok dersiniz. <gülüyor> Bu da güzel bir yaklaşım olur. Tabii son günlerde en çok konuşulan uzak doğu Asya ülkeleri, önce özellikle Çin. Şimdi bu kapanmalar filan sonucunda e, ev fiyatları 16 yılın en düşük düzeyindeymiş. E, Özleş bu mes ikinci mesaj bugün e, sana verdiğim e, jet alacaksan ve e, Çin'de ev almayı düşünüyorsan tam zamanı. Tam zamanı. Şimdi biliyorsunuz Çin sıfır Covid politikası uyguluyordu ve Batı tarafından, Batı medyasında çok eleştiriliyor. Demokrasi, insan hakları falan konularında. Ama ısrarla altını çizmek istediğim bir noktada yani Çin rejimini ya da yaklaşımını destekliyorum, taraftarım, onu savunuyorum falan diye anlaşılmasını istemem ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 84 milyon olgu. 1 milyon 4 bin kadar da ölüm var. Çin'de ise Amerika'nın 84 milyonuna karşı 2,5 milyon oldu. 1 milyondan fazla Amerika'daki ölüme karşılık Çin'de 14.602, 602, 14 bin. Şimdi tüm bunlar tabii bu sert önlemler bu kadar hızlı bulaşan, kolay bulaşan özellikle omikron sonrasında işte BA1, BA2 gibi alt varyantlar da çıkmaya başladı. Şu BA 4 ve 5 var. E, Çin bu önlemleri bu kadar sert alarak e, yayılımın e, böyle kısıtlı e, olmasını sağlayabiliyor. E, bu da e, hani bence takdir edilmesi gereken bir şey. Tabii hemen karşıma e, peki Çin'den gelen sayısal değerler doğru mu sorusu geliyor. 21. E, yılda yani, bu gerçeklerin e, çok fazla çarpıtabileceğini düşünmüyorum. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü Başkanı konuşmasında artık bu sıfır COVID politikasının reddedilmesini, bırakılmasını terk edilmesini önerdi. Virüs sürekli değişmekte, o nedenle strateji değiştirilmesine yarar var diyor. Tayvan, 23 milyonluk bir ülke, şimdiye dek pandemiyle iyi mücadele ediyordu ve artık virüsle birlikte yaşamaya karar vereceğiz dedi Tayvan. Ama e, bunu der demez de Mart ayında yaklaşık günde 100 olgularken Nisan'da günlük 1000 olgu, Nisan sonunda 30.000 olgu, 30 15 Mayıs'ta da 68.800 kadar olgu saptandı. Evet onlar e, sıfır Covid e, yaklaşımını terk ettiler. <gülüyor> Şimdi e, bütün bunlar olup biterken e, aşılara baktığımızda Afrika'da e, bu kıtada bir aşı üretilmesi gerekiyor isteniyordu, özendiriliyordu. Böyle bir talep de vardı. Ancak Güney Afrika Cumhuriyeti Başkanı Cyril Romafosa bu yaklaşım değişmeli diyor. Çünkü ürettikleri aşıya bir tane talep olmamış. Bir tane talep olmayınca da tabii yani biz üretimi durduracağız, biz üretmeyeceğiz diyorlar. Toplam nüfusu 1.3 milyar olan büyük bir kıta aşılanma oranı hala %15.8 bu önemli bir şey. Ee, önemli bir e, aşı gelişmesi, Novavax aşısı yüzde 90'lara varan koruyucu ile bazı bilim insanlarına göre en iyi e, COVID-19 aşısı. E, böcek hücrelerinde üretilen viral proteinler, özellikle mRNA aşısına mesafeli davrananları e, tercih edebilecekleri bir aşı ki bu yöntem hepatit B ve papilom aşılarında şimdiye kadar kullanılan bir yöntem. Ee, özellikle işte onu destekleyen parası olarak bu kuruluşun bir, bir, üreten kuruluşun Novavax aşısının e, hayata geçirmesini sağlayan merkezler var. Ama ilginç olan işin e, birazcık e, mali kısmı, ticari kısmı ne kadar önemli onun altını çizmek için. Şimdi bu firma e, Maryland'deki bir biyoteknoloji kuruluşu Hindistan'dan işbirliği yapıyor ve Hindistan'da Serum Institute gibi. Bir kuruluşa kendi aşısını ürettiriyor. Hindistan'ın Serum Institute kuruluşu dünyadaki en fazla aşı üreten merkez, fabrika. Ama işin ilginç tarafı aynı aşı. Birisi Maryland'da üretiliyor. Üretimi arttırmak için daha işte herhalde el, el emeği falan daha ucuz diye Hindistan'da üretiyorlar. Amerika'daki aşı 20 euroya satılıyor. Aynı aşı Hindistan'da üretiliyor aynı kuruluş tarafından ama Hindistan e, fabrikasında. O zaman 3 euro satışı. E, böyle gariplikler var yani bunları e, aşı e, politikalarını e, olup bitenleri değerlendirirken buna bakmakta e, yarar olduğunu düşünüyorum. E, e, Lancet Respiratory Medicine dergisinde bir yazı çıktı. COVID-19 geçirmesinin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra hastalar incelenmiş. %55'inde en az iki semptom hala devam ediyormuş. Yorgunluk ve kas ağrısı. %12 hastalığı da üzerinden iki yıl geçtikten sonra depresyon ve anksiyete e, sorunları e, devam ediyormuş. E, ama daha ilginç olan COVID-19'dan hastaneye yatan olgularda yaklaşık e, 10 puan e, IQ'lerinde bir azalma oluyormuş. Çok garip geldi. E, IQ'leri niye gerilsin dursun anlamadım ama bu oran doğal yaşamda 70 yaş grubunda olup bitenleri alındırıyormuş. Bu ee, yani oldukça kayda değer bir veri değil mi? Bu yani, tabii, tabii, tabii yani. sanırım beynini etkiliyor. Yani. Evet o nörolojik sistemi etkiliyor. Bir rapor daha yayınlandı. Suzan Hilves ve arkadaşları henüz hakem denetiminden geçmeyen bir yazı ama. Covid nedeniyle dünya üzerinde e, ebeveynlerini ya da kendisine bakan e, büyük annesinin, büyük babasını kaybeden çocuk sayısı 10.4 milyon olmuş. Bu da önemli bir e, bilimsel çalışma. E, i̇ki haberle bitireyim. E, bir tanesi Lancet Planet Health'te yayınlandı. E, Benden çok özdeşi daha çok ilgilendirir. Hani o daha çok ilgilendiriyor bu konuyla. E, Pollution and Health e, başlıklı bir yazı. Belki değindiğiniz ama yılda e, hava kirliliğine değinen ölen insan sayısına kadarmış bilmiyordum ben. Dokuz milyonu aşmış. Yedi evet. e, çok... milyon deniyordu yakın zamana kadar. İşte on e, yedi Mayıs 2022 bin evet. Lanset Planet Earth'te yolluyum sana. Evet. E, bu çok... Yani garip bir durum. Bu garipliğin ee, hatta ilginç bir şeyi vardı. Pandemi döneminde kapanmalar sebebiyle hava kirliliği azalacağından pandemide ölenden daha fazla insan hayatı kurtulabilir deniyordu. <gülüyor> yani. Peki bütün bunlar olup biterken işte lansepti yazılar. Ee, Ömer Bey sizin olmadığınız dönemde belki kaçırmışsınızdır diye bir sevindir cevabı vereyim. Türkiye'de de bilimsel çalışmalar yapılıyor. İki tanesi bir tanesi. Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü biliyor musunuz? E, Duyduğunuzun bilmiyorum. Soyunma odası yazıları giyme odası olarak değiştirildi. <gülüyor> görmedim. Niye? E, soyunma... Soyunmayın, giyinin. <gülüyor> Ahlak toplumsal bir Evet yani böyle bir e, bilimsel mi çalışma imza attı. Bir de tabii e, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK Uzay Bölümünün Türkiye'nin insanlı uzay görevi için hazır mısınız ilanıyla? Cumhuriyetimizin 100. yılında bir Türk vatandaşı Uluslararası Uzay İstasyonu gönderebilir. Tamam, bütün bunu, bunu herkes biliyor, görmüştü internet sosyal medyada ama bir altta bir nokta var, orası ilgimi çekti. Türk uzay yolcusu görevi süresince, yani bir vatandaş seçilecek, uzaya yollanacak, görevi süresince Uluslararası Uzay istasyonunda bilimsel araştırma yapma imkanı bulacakmış. Şimdi seçilecek Türk vatandaşı uzayda ne tür bir bilimsel çalışma yapacak, kimler arasından seçilecek, eee Böyle bir donanımı var mı? Bilimsel araştırma nedir onu mu öğrenecek? Uzay gemisinde bu da işte Türk yönetiminin böyle bir hoşluğu diyelim bilme katkısı. Başka da bir haberim yok doğrusu. Evet. Senin... Aya gönderilecek Türk Cumhuriyeti vatandaşının ay gezisine gönderilecek isim bulması için e, isminin seçilmesi için bir ufak anket gibi bir şey yapmıştı Cumhurbaşkanı geçen senelerde. Küçük e, e, sonucu bilmiyorum ama benim önerim Türk Ay. <gülüyor> evet. evet. An anket değildi de buna da bir isim bulmak lazım diyordu. Demişti evet yani. işte. Çeşit ben hemen buldum. Öyle astronot var, kozmonot var. Türkçede bir isim bulmak lazım diplay. Tamam. ki o zaman şu Covid problemlerden bu korona günleri Covid'e ait bir haber daha söyleyeyim. 50 yaş üzerindeki aşılılarda aşısızlara kıyasla hastane yatış ve ölüm riski 9 kez daha düşükmüş yani. istediğimiz şeyi söyleyebiliriz. Şu aşı bu aşı eksikleri, yanlışları bütün bunlar eleştirilebilir ama sonuçta 9-10 kez daha düşük oranda hastaneye yatış ve ölümü sağlayabiliyor aşılar. Şu anda beğenmediğimiz o eksiklediğimiz aşıların da böyle önemli bir katkısı var. Bu nedenle hep söylediğiniz gibi yani bu el yıkama, maske, sosyal mesafe özellikle önlemlerin azaltıldığı ve konu bitti kapandı derken bu dönemde bana kalırsa yani ben açıkçası bir şey itiraf edeyim. Şimdi yedek taktığımdan daha fazla maske takmaya özen göstermeye çalışıyorum çünkü artık insanlar tüm önlemleri unutmuş vaziyettiler tabii sanırım en son toplu taşımada da arka arkaya 3 gün evet. binin altına düşünce Sağlık Bakanı toplu taşımada da gerek yok diye bir açıklama yaptı sanırım umarım yakında pandemiden COVID'den bahsetmeye kısıtlama gelmez ama Böyle dalga geçiyoruz bizde maske yasağı gelecek yakında diye. Evet yani olabilir ama sizin hep programı kapatırken açık söylediğiniz o önlemleri ısrarla vurgulamanın, yenilemenin sürdürmesi gerekiyor. Buna inanıyorum. Böyle diyerek iyi haftalar dileyim. Çok Ve... teşekkür ederiz. <gülüyor> Çok önemliydi uyarılar. Evet. Sağlı tekrar ederiz. Görüşmek, Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.